Bir gürültü oldu, duydun mu kabak o? Bir gece nöbetindeydik. Ay ışığı pırıl pırıldı. Tayfa yan yana dizilmiş, geminin ortasındaki tatlı su fıçılarından kıç küpeştesinin ambar kapağı yanındaki büyük varile su taşıyordu. Kovalar elden ele geçip bu varile dökülüyordu. Tayfanın çoğu geminin yasak bölgesi sayılan kaptan güvertesinde bulundukları için dikkat edip ayak sürtmüyor, konuşmuyordu. Kovalar tam bir sessizlik içinde elden ele gidip geliyor. Orada bir boşalıp yine dolan yelkenlinin hafif hafif çarpmaları ve geminin yardığı suların sürekli hışırtısı duyuluyordu yalnız. İşte bu sessizlik içinde kıç ambar kapağına yakın duran arçı yanındaki yarı İspanyol, yarı derli meleze fısıldadı. Şşşt! Bir gürültü oldu duydun mu kabak o? Al sana şu kovayı! Ne gürültüsü be arçı! Ne demek istiyorsun? İşte geliyor yine, dinle. Ambarın altından, duydun mu? Bir öksürük, biri öksürüyor sanki. Öksürüğüne başlarım şimdi, al şu kovayı. Bah işte yine, aynı gürültü. Şimdi üç dört kişi uyurken bir yandan bir yana dönüyor gibi. Hadi be, yeter artık arkadaş. Akşam yediğin üç peksimet gurulduyor herhalde karnında. Hadi sen şu kovayı al. Ne dersen de ahbap. Kulağım keskindir benim. Evet, evet, öyledir. Sen değil miydin Nantucket'ın elli mil açıklarında, kentte örgü ören koca karının şişlerinden çıkan sesi duyan? Sen değil miydin o keskin kulaklı? İstediğin kadar alay et. Görürüz ne çıkacağını. Dinle Kabako. Aşağıda biri var diyorum sana. Şimdiye değin, güverteye çıkmayan biri. Bana sorarsan bizim koca patron bilir bu işin aslını. Bir sabah nöbetinde stabın da flaska buna benzer bir şeyler söylediğini duyar gibi oldum. Hadi al kovayı... Tayfanın Ahab'ın amacına çılgınca alkışlarla katıldıkları o fırtınalı geceden sonra, kaptanın ardından gidip onunla birlikte kamarasına inseydik, Ahab'ın geminin kıç aynalığı yanındaki bir dolabı açıp, içinden kocaman bir tomar sararmış solmuş kırışmış deniz haritası çıkardığına, bunları döşemeye vidalanmış masasının üstüne serdiğini görecektik. Ab oturup haritalar üstündeki çizgilere, koyu gölgelere dikkatlice uzun uzun baktı, baktı, kurşun kalemiyle, boş yerlere ağır ağır ama ne yaptığını bilen bir adam haliyle bir takım çizgiler çizdi. Yanındaki eski gemi defterlerine de bakıyordu ara sıra. Bu defterlerde geçmiş günlerde sefer eden başka başka gemilerin nerelerde ve ne zaman ispermeçet balinası gördükleri ya da avladıkları yazılıydı. Ahab bunlara dalmışken, başının üstünde zincirlerle asılı ağır çinko lamba, geminin yalpalarıyla sallanıp duruyor, kaptanın kırışık alnına değişik ışıklar gölgeler düşürüyordu. O buruşuk haritalar üstünde yollar ve rotalar çizerken, sanki görünmez bir kalemde onun alnındaki kabartma haritaya bir şeyler karalıyordu. Ama Ahab'ın kamerasına çekilip yapayalnız haritalarla uğraşması yalnız o gece olan bir şey değildi. Hemen her gece bu haritaları dolaptan çıkarıyor, çizdiklerini silip yeni çizgiler çiziyordu. Böylece dört okyanusun haritasını önüne sermiş, girift akındılar, girdaplar arasında dolanıyor, çılgın ruhunun tek düşüncesine yaklaşmaya çalışıyordu. Deniz ejderlerinin nasıl yaşadıklarını iyice bilmeyenlere, dünyanın sonsuz denizlerinde bir tek balığı aramak boş ve gülünç bir şey görülebilir. Ama Ahab hiç de o düşüncede değildi. Denizlerdeki tüm akıntıları suların alçalıp yükselmelerini bildiği için bunlara dayanarak balinaların yiyecek peşinde nerelere gideceklerini kestiriyordu. İspermeçet balinasının şimdiye dek hangi enlem ve boylamda, hangi mevsimde avlanmış olduğu harfi harfine gözleri önünde olunca düşmanına nerede ne zaman rastlayabileceğini neredeyse kesin olarak bilir gibiydi. İspermeçet balinasının belli tarihlerde belli sulara gittiği öyle kesin olarak bilinir ki birçok avcıya göre eğer bu balinayı dünyanın her bir yanında yakından inceleyebilsek görürüz ki İspermeçet balinasının göçleri ringa balıklarının ve kırlangıçlarınki kadar düzenlidir. Bu düşünceye dayanarak İspermeçet balinasının göçlerini inceden inceye göstermeye çalışan harita denemeleri yapılmıştır. Bundan başka isperme balinaları bir yerden başka bir yere giderken şaşmaz içgüdüleriyle, daha doğrusu tanrıdan bilgi almış gibi damar denilen yollarda yüzerler. Bu yolun okyanusta öylesine belirli bir çizgisi vardır ki hiçbir gemi bir haritanın yardımıyla bile rotasını böylesine görülmedik bir kesinlikte bulamaz. Bu durumda herhangi bir balinanın yüzdüğü yol, harita çizgileri kadar düz olmakla ve arkasında dümdüz bir dümen suyu bırakmakla beraber, içinde bulunduğu damar genel olarak birkaç mil enindedir ve yer yer daralıp genişler. Ama ne denli genişlerse genişlesin, bu büyülü yolda tetikte yüzen balina gemisinin, direk başındaki nöbetçinin görüş alanını yine de aşamaz. Kısacası bu yol boyunca sefer edenler belli mevsimlerde göç eden balinalara rastlayacaklarına güvenebilirler. Böylece Ahap düşmanıyla ancak belli zamanlarda belli alanlarda karşılaşacağını ummakla kalmıyordu. Engin sulara aşıp bir bölgeden ötekine geçerken de gününü ve saatini ustalıkla hesaplarsa avına rastlayabilirdi Yalnız bir şey vardı ki onun yöntemi olmakla beraber delice planını aslında belki de bozmadan bozar gibiydi. Sürüyle gezen ispermeçet balinaları gerçi belirli mevsimlerde, belirli yollardan gidiyorlardı ama bu yıl şu önlem ve boylamda rastlanan balinaların geçen yıl rastlanılan balinalar olması da beklenemezdi. Hoş bazı hallerde bu da görülmüştür ya. Ama yaşlı ve olgun ispermeçet balinaları arasında tek başına gezenlerin aynı yerden aynı mevsimde geçmeleri daha az umulurdu. Bu duruma göre örneğin Mobidik geçen yıl Hint okyanusunda Seychelles adaları çevresinde ya da Japonya kıyılarındaki Yanardağ körfezinde ya da başka yerlerde görülmüşse Pekuot'un ona bu yıl aynı mevsimde ve aynı yerlerde mutlaka rastlayacağı söylenemezdi. Çünkü buraları balinanın uzun boylu kaldığı değil, birer hangi bir uğrayıp geçtiği yerlerdi neredeyse. Ahab'ın avını bulma umutlarından söz ederken, olağan şeyler üzerinde durdum. Oysa bu av olağan dışı da olabilirdi. Ama hiç olmazsa sevine sevine düşündüğü gibi bu olasılıklar kesinlik kazanabilirdi. Mobidi'nin asıl mevsimi ve yeri ekvator çizgisindeydi. Çünkü arka arkaya birkaç yıl orada görünmüştü. Güneş nasıl zodyan şurasında burasında zaman zaman duraklasa Moby Dick'te, yıllık gezisinde orada eğleniyordu o ara. Kanlı çatışmaların çoğu da orada olmuştu. Beyaz balinanın destanlarıyla doluydu oradaki dalgalar. Çılgın ihtiyarın o korkunç öç alma tutkusu da aynı belalı yerde başlamıştı. Ama Ahab'ın karanlık ruhu bu işte öylesine bir titizlik ve dikkat gösteriyordu ki, Ekvadordaki mevsimden çok umutlu olmakla beraber, umutların tümünü Ekvator'a bağlamakla kalmamış, içinin rahat etmesi için daha oraya varmadan avını aramaya başlamıştı. Pequod, Nantakıt'tan yelken açtığı sırada Ekvator'da av mevsimi başlamıştı. Gemi Nedenli hızlı giderse gitsin, bu uzun güney seferini yapmak, Horn Burnu'nu dönmek, sonra 60 derece geriye gelip Pasifik Okyanusu'nun ekvator çizgisinde ağ mevsimine yetişmek olacak iş değildi. Onun için Ahab gelecek mevsimi beklemek zorundaydı. Ama belki de tüm bunları hesaba katan kaptan Pequot'un vaktinden çok önce yelken açmasını mahsus istemişti. Çünkü şimdi önünde 365 gün ve gece vardı. Ve bu 365 günü karada sabırsızlık içinde geçireceğine şurada burada avlanacaktı. Belki de asıl yerinden çok uzaklara tatil geçirmeye giden beyaz balina Basra Körfezi açıklarında, Bengal koyunda, Çin denizlerinde ya da balina soyunun uğradığı başka sularda kırışık alnını gösterecekti. Hint okyanusunun mevsim rüzgarları karayeller, Harmattan rüzgarları, alizeler yani Akdeniz'in doğu ve sam yerleri dışında her rüzgar, Mobidi'yi, Pekuot'un dünyayı dolaşacak olan dolambaçlı dümen sularına düşünebilirdi belki de. Tüm bunlar güzel ama bu işe bir de aklımızı başımıza toplayıp serin kanlılıkla bakalım. Dünyanın uçsuz bucaksız denizlerinde bir tek balinayı bulacağını sanmak delice bir düşünce değil mi? Ama Ahab'a göre bulunabilirdi. Çünkü Moby Dick'in kar beyazı alnı, kar beyazı kamburu nerede görülse tanınabilirdi. Gece yarılarına kadar haritaların üstüne kapanan Ahab sonunda başını kaldırıp kurduğu hayaller içinde mırıldalırdı. Ben onu damgaladım. Ben onu damgaladım bir kez. Nasıl kurtulur elimden? Koca yüzgeçleri sürüden ayrılıp yolunu yitirmiş bir koyunun kulakları gibi delik deşik onun. İşte o zaman Ahab'ın beyni delice bir hızla işlemeye başlardı. Öyle ki sonunda bitkin düşer, güverteye çıkıp kendine gelmeye çalışırdı. Ey tanrım ne korkunç şey öcünü alma kırsıyla yanıp tutuşan bir adamın çektiği acı. Bu adam uyurken yumruklarını sıkar, avuçlarında kanlı izler bulur uyanınca. Geceleri dayanılmayacak kadar gerçeğe benzeyen onu yıkan kara basanlardan uyanıp yatağından kaçmak zorunda kalıyordu sık sık. Gündüzleri ateşli beyninde evirip çevirdiği bir tek çılgınca düşünceydi bu düşleri besleyen. Kafasında ve yüreğinde zonklayan bu düşünce rüyalarına girip öylesine bunaltıyordu ki adamı, kıvrılan ruhunda açılan cehennem uçurumu korkunç alevleriyle ve şimşekleriyle onu yutmak istiyordu sanki. Ve kenetlenmiş zebaniler aralarına katılması için sanki elleriyle gel diye işaret ediyorlardı ona. Kendi içinde taşıdığı bu cehennem Böyle ağzını açınca Ahab gemide boydan boya çınlayan bir çığlıkla ateş gözlerle kamerasından dışarıya atıyordu kendini. Bir yangından kaçarcasına. Şunu da söyleyeyim ki tüm bunlar Ahab'ın kafasına koyduğu işten yıldığını, korktuğunu gösteren belirtiler değil de çılgınlığının açık belirtileriydi ancak. Ama o anlarda Ahab'ı yatağından kaçıran beyaz balinayı ne pahasına olursa olsun öldürme tutkusunun çılgınlığı da değildi. Asıl sıkıntı içindeki ilk kaynaktan ruhundan geliyordu. Ruhu uykuda, kendi uyanıkken onu sürükleyen bir araç olarak kullanılan düşüncenin köleliğinden kurtuluyor, bir an için o düşüncelerden kaçmak olanağı buluyordu. Ama düşünce, ruhtan ayrı bir varlık olamayacağı için Ahab her ikisini de istediği tek şeyin boyunduruğu altına almak zorundaydı. Böylece Ahab'ın tutkusu ondan ayrı bağımsız bir güç haline gelmişti. Öyle ki Ahab'ın kendisi bile korkup kaçıyordu ondan. Kamarasından fırlayıp çıkan adam boşalmış bir kabuk, uyur gezer ruhsuz bir varlık gibiydi. Yaşayan bir ışık yok değildi gözlerinde ama hiçbir şeyi aydınlatmayan bu ışık karanlığın ta kendisiydi. Tanrı yardımcısı olsun. İhtiyar... Düşüncelerin bir başka adam yaratmış senin içinde. Kendini bir Prometheus'a çevirmişsin azgın kafanla. Bir akbaba her gün gelip yiyecek yüreğini senin. Kendi yarattığın bir akbaba. Öykümüzün dışında kalmakla beraber, bu bölümün başlangıcında güney balinalarının bazı ilgi çekici ve garip türleri üstüne verilen bilgiler, kitabın herhangi bir bölümünden daha az önemli sayılamaz. Konumuzun başlıca ağırlık noktası iyice aydınlanıp anlaşılmalı ki, bu işleri hiç bilmeyen kimi okurlarımız anlatacaklarımızın doğruluğundan kuşkulanmaya kalkmasınlar. Ben işin bu kısmını yöntemli olarak yapacak değilim. Bir balinacı olarak doğruluğuna güvendiğim birkaç şeyi söylemekle yetineceğim. Varmak istediğim sonuç kendiliğinden ortaya çıkar sanırım bunlardan. Varan 1 Ben kendim üç ayrı yerde bir balinanın yediği zıpkınla ölmeden kurtulup kaçtığını ve bir süre sonra olayların birinde üç yıllık süreden sonra yine aynı zıpkıncının eliyle vurulup öldürüldüğünü gördüm.